Sâd Sûresi Mekke'de indirilmiş olup 88 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Sâd Vel Kur'ân-ı Zizdik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 peygamberlere karşı toplanan hiziplerdi. İl kullun fe Bunların her biri peygamberlere yalancı demiş ve cezalarını hak etmişlerdi. Ve Onların kabirlerden dirilmeleri, sadece bir tek çağrıya bakar. Ses yayılır yayılmaz, hemen kalkarlar. وَقَالُوا Bir de o kafirler, alayla şöyle dediler. Ey bizim Rabbimiz! Bizim azap payımızı hesap günü gelmeden çabuklaştır. Onlar ne derlerse desinler sen sabret ve güçlü kuvvetli bir kulumuz olan Davud'u hatırlar. Çünkü o daima Allah'a yönelirdi.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 Wa O mahkemeleşen hasımların olayından haberin oldu mu? Idda khalu ala da udha minhum qalu la takhaf hasman bagha ala ba'd fahkum baynana bil la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 İlla Ləvinə amin ve amilü <gülüyor> ıssalihat ve qalimumma hüm ve zannı Daoud ınnama fethenne hufa sğçr rbbhuh ve doğrusu senin tek koyununu kendi koyunlarına katmak istemekle.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 ما جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن الذين يضلون عن Biz seni ülkede hükümdar yaptık. Sen de insanlar arasında adaletle hükmet. Keyfine ki seni Allah yolundan saptırmasın. Allah yolundan sapanlara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 فَسَخَّرْنَا لَهُ Biz rüzgarı onun emrine verdik. Rüzgar onun emriyle istediği yere tatlı tatlı eserdi. وَالشَّيَعْقِينَ كُلَّ Bina yapan, dalgışlık yapan her şeytanı, bukağlarla bağlı olan başkalarını da onun hizmetine verdik. هَذَا <gülüyor> عَطَاءُنَا Buyurduk Süleyman, işte bu sana ihsanımızdır.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 Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, Ya Rabbi, şeytan bana bir yorgunluk ve işkence dokundurdu, diye yalvarmıştı. Eyyub'a, ayağını yere vur, dedik.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 O gerçekten Allah'a yönelirdi. وَاَذْكُرْ Ey Resûlüm! Kuvvetli ve basiretli olan o zatları, kullanımız İbrahim, İshak ve Yakub'u da an. Biz onları özellikle ahiret yurdunu düşünen ihlaslı kişiler kıldık. Üstelik onlar bizim yanımızda seçkin ve hayırlı zatlardır. وَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ مِنَ İsmail, Elyasa ve Zülküfli de hatırla. Onların hepsi hayırlı insanlardı. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ İşte bu bir zikirdir. Bir hatırlatmadır. Şüphesiz, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara güzel bir akibet vardır. Cennâti adlin mufettehaten lehumul O güzel yer, kapıları yalnız kendilerine açılmış olan adın cennetleridir. Muttakiîne fîhâ yed'ûn fîhâ bifâkihetin kefîrâtin ve şerâb.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 قُلْ De ki, ben sadece uyaran bir peygamberim. Şu kesin bir gerçektir ki, tek hakim olan Allah'tan başka ilah yoktur.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 İyyuha ilayya illa Şu var ki bana sadece açıkça uyarmak için gönderilen bir elçi olduğum vaheli olunuyor. İz qala rabbuka lil malaikati inni haliqu basaran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 Meleklerin hepsi secde ettiler. İllâ İblis estekdara ve İblis secde etmedi. O kibirlendi ve kâfirlerden oldu. Kâle <gülüyor> İblis